Avdan'da Madene Hayır adresinde imza kampanyası başlatan Avdan platformu mücadelesine devam ediyor. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan mahallesinde 2 yıl önce termik santral için ruhsat verilmişti. Fakat köylülerinin itirazları sonuç verdi ve ruhsat iptal edildi. Fakat bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 milyon 764 bin 623 metrekarelik 420 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi bir gecede acele kamulaştırıldı. Köylülerin açtığı yürütmeyi durdurma davalarının sonuçları beklenmeden verimli tarım arazilerine kepçelerle girildi. Ayrıca köylüler bu hafta şirketin kamulaştırma alanı dışındaki arazilerde çalışma yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını da kirletecek olan kömür madeni projesi bir an önce durdurulmazsa Aldan'ın yanı sıra pek çok köy yerinden edilecek. Tüm bu süreç... Zeytinlik alanlara en az 3 kilometre mesafede tesis yapılmasını yasaklayan Zeytin Yasası'na da aykırı. Zeytinliklerin 1,8 kilometre mesafesine kadar giriliyor. Kömür değil ömür istiyoruz diyerek isyan eden köy halkı ellerinde kalanı korumak ve seslerini duyurmak için sosyal medyada avdanda madene hayır hashtaginde buluşacak. İmza kampanyası change.org taksim avdanda madene hayır adresinde devam ediyor. Kaz Dağları'nda yapılması planlanan Halila Bakır Ocağı Kapasite Artışı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesine verilen çevresel etki değerlendirme yani ÇED olumlu kararını karşı çevre örgütlerinin açtığı davada yürütmeyi durdurma karar verildi. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından change.org taksim Harila adresinde yürütülen ve şimdiye kadar 45 binden fazla kişi tarafından desteklenen İmza kampanyası da söz konusu projenin kaz dağlarının ormanı, havası ve suyu için büyük bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Proje kapsamında çokça su kullanılacağından, bölgenin hali hazırda limitli olan su kaynaklarının kullanılacağı ve böylece bölge halkının susuz kalacağını belirten Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, proje ormanlarımızı ve içinde yaşayan yaban hayatını yok edecek. Olası asit maden drenajları ile içme suyu kaynaklarımızı, derelerimizi kirletecek. Birinci derecede deprem bölgesi olan bölgemizde olası bir deprem durumunda ise kimyasallarla dolu atık su barajları büyük tehlike yaratacak. Ayrıca proje ruhsat alanı içinde ve çet alanının hemen yanında birinci derecede arkeolojik sit alanı var diyor ve ekliyor. Halil Ağa Bakır Madeni Projesi'nin ne yöremize ne de ülkemize hiçbir yararı olmayacak. Tam tersine ekip biçtiğimiz, hayvanlarımızı yetiştirdiğimiz, geçimimizi sağladığımız, ürünlerinden doyduğumuz topraklarımızı ve ormanlarımızı kaybetmemize neden olacak. Proje alanında bulunan tarım alanlarının yok olması ile bölgedeki tarım ve hayvancılık olumsuz yönde etkilenecek. Proje yakınındaki Muratlar, Hayla, Hacıbekirler, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık köylerimizi de yaşanmaz bir duruma getirecek. Geçtiğimiz hafta ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Daha önce de ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada mahkeme geçtiğimiz Temmuz ayında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Son verilen kararda aynı yönde oldu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği nihai kararın da lehine olacağımıza inanıyoruz ve çok sevinçliyiz diyor. Proje tamamen iptal edilene kadarsa imza kampanyası devam ediyor. change.org/taksim Halil Ağa adresinde. 18 kurumun birlikte yürüttüğü Change.org Taksim 2030 iklim hedefi kampanyasına yönelik ne yazık ki hala bir gelişme yok. Çünkü Türkiye ulusal katkı beyanını yani NDC'yi ve emisyon azaltım hedefini henüz açıklamadı. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP27 geçtiğimiz Pazar Mısır'ın Şarm Elşeh kentinde başladı. Dünyanın her yerinden delegeler, liderler, aktivistler ve politika yapıcılar... 18 Kasım'a kadar iklim kriziyle mücadeleye yönelik planlarını görüşmek, Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmek için bir araya geldi. Geçen yılki COP26 zirvesinde ülkeler ulusal katkı beyanlarının güçlendirilmesi üzerine fikir birliğine varmış olsa da geçen bir yılda sadece 24 ülke NDC'lerini yani ulusal katkı beyanlarını güncelledi ve planlarını güçlendirme yoluna gitti. Ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Ulusal Katkı Beyanları Sentez Raporu'na göre Paris Anlaşması kapsamında 193 tarafın toplam iklim taahhütleri 100 yılın sonuna kadar yaklaşık 2,5 derecelik ısınmaya neden olabilir. Rapor mevcut taahhütlerle emisyonların 2030'a kadar 2010'a kıyasla %10,6 artacağını öngörüyor. Türkiye'nin ise 2053 net sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2030'da 2020 seviyesine oranla en az %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflemesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin emisyonlarını 2020 yılındaki 523,9 milyon ton karbondioksitten seviyesinden 340 milyon ton karbondioksit seviyesine indirmesi anlamına geliyor. Ki bu zorlu bir süreç. 18 kurumun Türkiye iklim krizine teslim olmasın diyerek birlikte yürüttüğü bu kampanyayı Change.org Taksim 2030 iklim Hedefi Adresi'nde bulabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balkınarı, Ebru Tepeler ve Büşra Yar. sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Esen kalın.